Modern Sabahlar Bo Modern Sabahlar Modern Sabahlar Bir coşkudur her yeni gün Falanlı filanlı bir yaşamdır umut O, o tip yaşamak Falanlı filanlı bir şeydir Her gün yeniden gözleri açmak Modern sabahlara hoş geldiniz sevgili dinleyiciler 8.34 oldu saatimiz Macera dolu bir salı sabahında Birlikteyiz. Espriler, şakalar Güleş turnuvaları hepsi sizlerle birlikte olacak Ben radyoya girer girmez Koşa koşa stüdyoya girdim Ama koridorun diğer tarafında Kahkahalarla gülen Oktay ve Fahir'i de duydum onlar da birazdan Buraya geleceklerdir. Gündemde Ne varsa ona espriler Katarak ruhumuzun derinlikleri yaraları sizlerle paylaşarak bir sabah daha sabah edeceğiz. Hoş geldiniz efendim stüdyumuzu hoş bulduk günaydın. Fahir'in az önce sana yaptığı anonsu duydum ben de radyo gelirken aynı manzara ile karşılaştım <gülüyor> sevgili dinleyiciler <gülüyor> meraklısı varsa şu anda radyomuzun e, önünde büyük var büyük olay var diyelim. Vallahi büyük. O... Zeki değil mi? Evet. Yani, ben bir müdahale etme gereği hissettim. Sonra nerede? Sen onun sahibi değilsin ki onu da kendine özgü yaşayamazsın. Ya olur mu? Bizim var. kedi çok mutlu abi. Yani yani ben siz, de işte ondan gelmeden, zaten karışmayayım dedim. Siz gelmeden önce ben ön e, olayı seyrettim. Ön olayı, öncül veleşme. Ve ön olayı ben seyrettim. Yani 5 dakika seyrettim Kaydettin sonra mı? işim gücüm var." diyerek tekrar döndüm. Kaydetmedim hayır. Ama devamını bilmiyorum. Yani ön olayda çok mutlular. Vallahi devamı bildiğimiz Devamı bildiğimiz sadece. Yani sarı kedi de çok mutluydu hayatından. Tabii canım. Ben gördüğüm kadar da sarı kedi daha mutluydu. <gülüyor> Onun çıkardığı seslerle yani mutluluk. Ha Bak. ses, Tabii siz sesi de duydunuz. Sesli. Sesli evet. Ben yani rahatsız etmeyim diye pencerelerin beri tarafında durdum. Aynen öyle. Ben de beri tarafından kıyı kıyı geldim. Kıyı kıyı mı geldim? Onlar da bir sürü ara verdiler. O nasıl? He? O nasıldı kedi nasıl şey yaptı? Gördüm nasıl falan dedim. O nasıl geldi? Abi, ben de gelirken o da kayık Ben de gelirken ara verdiler. Büyük ihtimalle saygılı... küfür dediler Say, Saygılılar. <gülüyor> Yalnız nasıl o bizim kedi e, dişi olan? Evet. Nasıl mutlu? Onu gördünüz mü evet, bilmiyorum da yani. Evet, çok mutludur Ayaz. Ben de ondan müdahale etmedim yani. Baktım mutlu musun dedi. Mutluyum abi dedi. Ben geldiğim zaman sen mutluysan ben mutluyum. Ben mutluysam bütün dünya mutlu dedim ya. Ben radyoya geldiğim zaman e, bana hoş geldin nidalarıyla böyle çığlıklar atıyor dedim. Ben de herhalde karnı aç çünkü beni gördüğü zaman bu kadar neşvelenmez. Aynen. Ondan sonra e, mamasını verdim mamasını hopur, hopur yedi. Sonra ben gel geldim gazetelere bakıyorum şöyle tekrar bir coşkuyla sesini duydum. Cık, ne oluyor bir yere mi sıkıştı falan filan diye bir baktım bir anlamsız kapının önünde coşkuyla e, miyavlama istiyor. nidaları atıyor. Sonra kapıyı açtım dışarı çıktı. Sonra dışarı çıkınca çıklı bu sarı kedi, <gülüyor> onun bekli... Herhalde saatleşmişler mi? Ne olmuş Büyük yani? Büyük ihtimalle öyle bir şey oldu. 8.30'da <gülüyor> burada buluşalım falan mı dediler? Ne dediler bilmiyorum. Ay ama ya. Yani. Ya kardeşim biz zaten bir oturmuş bir şey var. Programa geç giriyoruz. Ne işiniz varsa görün. Biz de şey yapmayalım yani, ya. Sabahtan o, bir saat erken bir işinize bakın. 6.30, 7 gibi yani. yani rahat rahat. 7.30'da işiniz bitmiş olsun. Yani o zaman herhalde o yurtlarda uyuyan çocuklar var. Onlara da yazık. Onlar da derse var. gitsin diye çünkü o zaman... de Yani böyle. neyse 3 kişiyiz de bütün yurtlardan 8.40 dersine giderler bunlar 8.20'de falan. 8.30'da buluşalım abi demiş. Buluşalım ve e, ulaşalım demiş. Şimdi peki bu sarı kedi, biz iç güveyi olarak, iç kedisi olarak abi beslemek zorunda mıyız? Sadece sarı kedi olsun. Enişte gene... diye gel. Enişte bu aralar çok güzel bir işte gireceğim. Fare tutacakmışım aşağıda falan diye Yok e, şimdi o sadece i̇şsiz sarı kediyle. Şey, sarı kedi. İşsiz güçsüz serseri. Evet bildiği serseri. Sokak kedisi dediğimiz. E, ama sadece onunla maalesef sınırlı değil iki tane daha serseri daha var. Mesela bizim kedinin aynısı. Şey copycat yani. cat var ya. Bu evet. erkek miymiş? O da geldi mesela üçüncü olarak. Ondan sonra böyle bir geniş U yaptı. Ondan sonra devam etti. Ona çünkü randevusunu saat 9'a vermiş. <gülüyor> onu ver. bilmiyorum kaça verdi. O, o erkek mi onu biliyor o musun? Erkek. erkek olduğu hareketlerinden belliydi. belliydi. O kedisi yazık çok dertli ya. Aynısı bizim kedinin evet. ama radyoya girmesi stikeri ve ya kimliği işte böyle, yok. Böyle Onda... geçen gün onu düşün... <gülüyor> Oktay onun Oktay ile konuştuk da Vallahi çok Ne farkın var ya? Ne farkın var? Ben dışarıda bunu kemirirken içeride kurumanın <gülüyor> kıtırtısı dışarıya kadar geliyor diyordum. Aynısı çünkü sevgi dinicler. Vallahi bir tek o radyoya giremez kimliğine sahip. Bizimkinin öyle bir kimlik olmadığı <gülüyor> Tıpkı... için radyoya giriyor. <gülüyor> Tıpkı bizim otobüslerde yani binemememiz gibi. Aynen öyle. İşte dünya valla her şeyin bir küçük kopyası. Minimal düzeyde bir ölçeklendirilmiş halde karşımızda başka bir şekilde çıkıyor. Ama valla bu 3-5 gün daha böyle gideceği benzer. Erva yani bana hayvanlarla ilgili öyle şeyler anlattı ki pazar günü dükkanda. Ege Bey mesela atlar bak onlarla ilgili şeyler de ne anlattı? Bütün personelimizde uzman olduğu alanlarda uzun sohbetler ediyorum. Yani Erva ile mi? Erva ile hayvanlar, efendim Metin ile davullar. Ondan sonra umutlar edeyim abi. <gülüyor> <gülüyor> Şeyler. Anladım. Hayvanlarla ilgili bildiklerimi isterseniz... İlerleyen dakikayalarda. Birer viski koyarak konuşalım mutfakta. <gülüyor> Valla güzel görüntülere sahne abi. Bu arada Otü de maşallah şey yani yolların buluşma noktası. Ne olmuş? Bir ya? afyon olmuş bir şey olmuş. Ne, ne olmuş ya kapıdaki kuyruktan içeri... Onları... Ben anlamadım ne kuyruğu? Valla işte... Buluşma noktası herhalde. herhalde bizim kedilerimi mi? görmeye, izlemeye turlar mı geliyor? Küçük ne oluyor? turlar geliyor herhalde. Nasıl bir dünyaya uyandık bu Sadece sabah? Sadece yani. burada değil, Opti'nin değişik bölgelerinde de aynı şekilde bu coşku devam edeceğinden dolayı. Öyle mi? Ha, onun böyle baya bir girişle millet kuyruk halini akınamıyor. Kedi bir, mi geliyor? Abi Kız, bu dönem ilk turizm. kedileri ot diye mi bırakıyorlar? Kedi. Çünkü doğal ortamı abi. E e doğal doğal, doğal ortam ortamı. Başka nerede bulacaksın kediyi? E, safari'ye çıkıldığına inanıyorsun da. Otya'ya gelindiğine mi inanmıyorsun? Doğru. Safari her gün <gülüyor> İstanbul polisi Nijerya'dan gelen Jose'i yakalamış. İyi yapmış. Eline sağlık. Uyuşturucu kuryeliği yaptığından şüphelenip gözaltına almış. Üst aramasını yapılmış. E, Kadının peruk taktığı fark etmiş. Bu ne demiş? Peruk, değil peruk değil. demiş. Tarzım kim? tarzım sağ olsun demiş. Kimse engel olamaz bu peruğa falan derken. O çıkarırken. Allah. Lak lak lak lak lak lak diye. Poşet poşet ablar. 1 ya, kilogram oyunlar. 40 gram. Kokain çıkmış. 1040 altında. gram kokain mi? Vallahi. 1040 gram. Kişilik. Ben şimdi her şey kıyma olarak düşündüğüm için nasıl sığdırıyorlar onu? Koca kafa gibi mi oldu? Abi peruğunun altına işte. Perukla kafanın arasına. Kafa kocaman büyük o zaman. Sıvıştırılır. Mesela kendi kafası küçük olsa hmm. perukla normal insan kafasına bir kiloyla rahat gelinir de. Mesela aklıma bir kişi geliyor benim böyle. <gülüyor> <gülüyor> benim de aklıma o kişi geldi nedense. Hayır. Benim gelmedi perukla. Sana baktığımıza göre sana yakın birisi. <gülüyor> Bakayım. Küçük kafalı beliriz. Böyle zaten şeyde uyuşturucu tacirleri küçük kafalıları buluyorlarmış. Tabii evet maalesef. Küçük kafa geldiyorlarmış. Sana peruk takacağız Hı. üstüne göre kıyafetler alacağız. Yani, ne efendim falan derken <gülüyor> pisliğin içine çekiyorlarmış. Kafa yapan kafa başlığı altında bu haberler e gazetede pek meraklıymış. <gülüyor> vallahi. <gülüyor> Gazete vallahi böyle uzun uzun vermiş yani. Ne kafası ne kafası ne kafası bu? E Oktay? Vallahi ne kafası olduğu, hiç şarkıya Türkiye gereği vay <gülüyor> işte ne kafası olduğu belli. Ee, böyle bir e, şey var ilk sayfalarda veriliyor yani bu. Verilir ilk sayfalarda veriliyor son de, sayfalarda mı verilir Hisseden protez el e, çıkmış İsviçre'de. ne On da verelim hisseden protez el. Ee, hep kısadan hisse olacak değil ya bu sefer de hisseden <gülüyor> protez. İsviçreli e, e, bilmiyorum. Ne demek beni götürüyorsunuz ben benim, benim adamım yine <gülüyor> bırakın. Yok sayalım, yok. Yok, yok. Yok sayalım. Şey. İsviçreli bilim insanları bundan sonra elin üstüne oturmaya paydos demiş. Elin üstüne oturmaya paydos mu? <gülüyor> Yaşasın! 4 motoru ve 40 elektronik sensörü bulunan biyonik el yapılmış. Valla tıp, tıp şu, çok büyük Akşamdan koyuyorsun Yani eskiden mesela Brezilya'da falan benim bildiğim kadarıyla insanlar o ele uyuşmasını yaşıyorlardı. Yanlışlıkla mesela otururken adamın eli kolu uzun ne yapsın? Eli altında kalıveriyor. Ondan sonra... Aa bir saat sohbet, muhabbet nasıl geçti anlaşılmıyor. Hop bir çıkarıyor eli uyuşmuş. Hissetmiyor. Kendi eli gibi değil. Kendi eli gibi değil. Eli uyuşmuş değil. Elim uyuşmuş olacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Doğru vallahi Şey yapıyorsun. Geceden şarja bırakıyorsun. Şarja bırakıyorsun. Direkt bağlanıyor biyonik et. Sinirlere de direkt bağlanıyor. Ondan sonra düşünceyle kontrol edilebiliyor. Dokunulan nesneleri... Birlikte dokunduğumuz nesneleri daha sonra sizlerle paylaşacağız. Valla hissettiriyormuş aynı zamanda dokunulan nesneleri. Bu bionic eller illa böyle bir e, elini kaybetmiş kişiler tarafından mı kullanılıyor? E tabi genelde öyle başka. Ne ya yani böyle el, koluna takacak değildir. Yazma lazım, yazı yazma lazım mesela. Tamam. Onu USB ile kendine bağlasan. Yanından devam. O yandan devam etse sen başka şeyle uğraşsan. Neyle uğraşıyorsun? Çekirdek çitlemeyle mi? <gülüyor> Aslında çok güzel olmaz mı? Hayır bu bionik elle çekirdek çitlersin. Sen kendi eline yine yazarsın. Abi el yorulur abi, çekirdek çitlemesi. Abi bu daha hisseden şey. el. Çekirdek şey. çitlemek çok komplek bir hareket. Evet. Yani yazmaktan daha mı kompleks? Kısa klavyenin Klavyen üstüne iki tane bir çift alacaksın. tıkır tıkır harfleri şey yapacak. Baştan tanımlayacaksın ona. Q klavye, Türkçe diye alttan çıt çıtla. Oradan yazar. Çekirdeği ben herkesin al. Milletin elinden çevirecek de yemmez ki yani o kadar. Habit olacak sonuç olarak? Siz ya senemin olacak da. El alemin sonucu. yaptığı şeydim mi? Kim adamları bunlar? İsviçre. İsviçre. Ben Lozan bilmemiz lazım. İsviçre'ye gitmiş adamsın. Gördüm mü Lozan'ın ortasında çitleyen adam gördüm. Nereden bilecek nasıl çitlendiğini adam? Vallahi Silvestro e, hocamız. Silvestro hocamız. Hepimizin hocası sağ olsun. hocaların hocası Silvestro hoca diye geçer ama yani kusura bakmasın da o da bir yere çekildi. kadar bir yere gidiyor. kadar yani hmm, çok faydası yani o çok ver, faydası verdiğin örnek şey olmadı ama yani o günlük hayatta üçüncü eli olarak kullanılır üçüncü dördüncü yani önce çift olarak kullanılması lazım bunu en başta ama ki. nereye takılacak Bir tadı? de ev, evlerin eli çifti eli olması lazım yani ben şahsi malım olarak düşüyorum bunu? Yani tabii bazısı cep telefonu gibi kişiye özellikle eve alınmış aleti. Bugün bana lazım yarın Ali'nin ödev yapıyor ona Bir mesela elleriyle... bir iş yapıyor Piyano çalacak iki kişilik şarkı Koy elleri yana Veya mesela alışverişe gittin Hı -hı. Alışverişten dönüyorsun ne kadar güzel Kaç tane iki eline kaç torba alırsın Kaç poşet taşıyabilirsin ya Çarp, çarp onu tamam. bir, bir Hatta daha iyi, iyi bir eğitim verirsen elleri direkt alışverişe bile gönderebilirsin Veya ovalasın seni en güzel o değil mi o, o en son aklımıza gelecek şey olur <gülüyor> diyeim daha veya televizyonu sevdiyorsun bu örümcek gibi yürüyecek masanızda bacaklarını tırmanacak o muslunu sıkacak ama benim kısıtlı bilim bilgimle bir bağlantı lazım Ay bunlar serbest şarjlı öfeli, şarjlı, öfeli. şarjlı şarjlı şarjlı olması... wi Oktay WiFi ya ee, anladım WiFi anladım onu da. Onu öfele deyince şimdi sen öfele dediğin zaman Alin mesela ödevimi yap dediği zaman ne yapacak hayvan? Ha, hayvan. hayvan dediğimiz buradan biyoni geliyor. Ama biyoni geler ödevi yapacak Ali de öfeleyecek. Ali'nin dedi ki baba ben şey yapalım. Onu biyonik zaman... nereden bilecek. Bu baba bunun dediğini yapalım mı diyecek? Hayır onun senin. Sıraya koyacak ya. <gülüyor> Bu çocuk bunun önceliğini mi verelim? Algoritması <gülüyor> o kadar mesele değil ki evdeki böyle şey ilk önce kimin lafını dinleyecek. Diğer aşık <gülüyor> şey sıralamadan filan. Fala doğru ya mi? algoritma dedin ya Dedim, şu anda çözüldü şey. Algoritma <gülüyor> dediniz tamam ben anladım <gülüyor> şimdi <her gülüyor> şey. Artık algoritma diyerek konuşalım. <gülüyor> algoritma dedi <gülüyor> ya. Algoritmaya adam. bakıyorum da ooo 8.45 olmuş. Bir <gülüyor> reklam algoritması dinleyelim hoppa. Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tümrüsü Modern Sabahlar devam ediyor sevgili dinleyiciler 8.54 oldu saatimiz buyursunlar efendim Bundan sonra yandınız yandınız ki hem de nasıl 0.5 promil olarak uygulanan yasal alkol sınırı 0.1 promil'e iniyor Direksiyon başında alkollü yakalanan hemen savcılığa sevk edilecek ve hapislerde sürüm sürüm sürünecek 2 yıl hapiste yargılanacak Aşırız yapan 700 lira ödeyecek Temenni ışıklarının cezası 343 liraya çıktı Oh Emniyet kemeri takmayanlar, bebek koltuğuna oturtmayanlar 166 lira falan filan. Paracıkları bir kenara stoklayın ona göre hareket edin. O zaman mükemmel yollar bizi bekliyor anladığım kadarıyla. Evet. ışıklar, ışık sistemleri, yollar, öyle dönüşler yani. falan. Yoksa böyle şey olarak. Yoksa bugün... bu cezalar arttıkça birileri eline oluşturuyordur. İyi ya. Çok güzel güzel. Güzel, güzel. güzel asılması güzel olur. Ha valla. Bu arada. Nasıl yapacağız <gülüyor> memur bey? <gülüyor> Nasıl olacak? Abi, siz nasıl mı, mı geliyormuş gerçekten? Valla alkol, alkol sınırını, alkole 0,1 promile iniyor. kelepçelenip götürülecek. O da ya. en, oracıkta hemen. Siz ne daha içerdiğiniz? Alkolü. Alkolü. <gülüyor> alkolü. <gülüyor> Ama yani, iyi yani. İyi, iyi. Ama hız sınırına sadece 700 lira verilmesi de o da ayrı bir konu ya yani. Ya tabii bilinçli kusur denen bir şey var ya. Ona giriyor galiba değil mi bu? E tabii tabii. Bile bile. yani Bile o... bile. Bile bile lades diyor. Neyse size güzel haber vereyim ayol. Cemre düşüyor. Nereye düşüyor? Toprağa düşüyordu Şimdi, ilk önce. Aman iyi ki yarın havaya düşüyor havaya. Havaya düşüyor. Önce havaya sonra 27 Bunlar 4 elemente mi düşüyordu yoksa 3 cemre mi vardı? Vallahi bildiğim kadarıyla. Havaya suya ateşe ve toprağa Hı -hı. mı? Ee, Ve tahtaya mı? E, ateşe düşüyor mu? <gülüyor> Bakayım. Düşmüyor. Ben bu şeye başvuru yaptım biliyorsunuz değil mi? Cemre cemrenin düşmesi mevsimleri değiştiriyor diye bir şey. Artı dedim. Oktay Demircioğlu'nun e, program olsun. arkadaşlarına aldığı araba için buz çözücü. Ne oldu ona? Solüsyonlar. Vallahi dedi, seneye kaldı ha Oktay. Kışın kışın habercisi diye başvuru yaptım. Bu sene kabul olmadı. Vallahi Allah. Yani, Allah. Size aldım hiç kışın etkisini gördünüz mü? Yemin ediyorum Görmedim. bagajda duruyor Oktay. Görmedim. Yani böyle bir şey o. Onu alınca bahar etkisi mi diye mi başvursak? Bu ikinizin yüzünden oldu bu sene böyle geçti kış. Kimi bu adam, eline, kış, bu adam kış lastiği aldı. Sen tuttun solüsyonları elimizde. Abi bir... ne alakası var? Ben geçen sene de aldım. Ama geçen sene, geçen cam, sene... cam suyu almamıştım. Paket olarak almamıştım nokta. Cam suyu mu? Tabii ha, cam suyu, ya, bu uçuşu. Yüzü... Set olarak aldın ya. Set olarak aldım ve oracık da bitirdim. Kimle işte. oynamış oldun. 27 Şubat'ta suya düşecek 6 Mart'ta toprağa düşecek ondan sonra falan filan Aman haberimiz yoktu Cemre mi düştü niye böyleydi Bu Resmen tür meteorolojinin gibi. oyununa geldim ben ya hmm. Aman kar gelecek aman şey olacak falan diye Vallahi birbirleriyle anlaşmışlar lastikçilerle meteoroloji evet, Birisi yani... korkutuyor öbürü lastiği satıyor Bahar geliyor yani Benim 700 liramın hesabını kim verecek Senin 700 liranın hesabını bence Git sor Ne Burayı... yapacağım? ben şimdi söktüreceğim o lastiklerini Söktürme git söktür. yak Yakayım. Doğru. Lastik yakayı geci. Yakıp doğru. yokuş bir yerden aşağıya doğru at. Yakayım da şey yapayım. <gülüyor> Uyduları protesto edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Tabii uydu neyle protesto ediliyordu? Lastik ve Morotov'la. Durup dururken tekrar gündeme geldi Selay Sever. Bundan seneler önce 2007'de yanılmıyorsam. E, Ali Poyrazoğlu ile bir kucaklaşma sahnesi vardı ya. Kucaklaşmayı kucaklaşmanın böylesi diye geçerim. Bir ifade olarak kullandım. Evet. Ali Poyrazoğlu sahne almıştı, Sever'e. mi yoksa böyle bir ortamda? Televizyon mı? programıydı zaten. İşte o seyde koltuğunun önünde. Yani o oh, ne güzel programlar varmış ya televizyonlarımızda. Ali Poyrazoğlu konuk etmiş. Poyrazoğlu'nun yayında Seray Sever'in ee, kucaklamış Olay yaratmıştı çok konuşulan olaydan uzun süre sonra sever o görüntüleri ve iş kadını kimliğine zarar veriyor dediği bazı fotoğrafları internet sitelerinden kaldırması için harekete geçmiş ve 18 site şu anda kapalı. Sürüm, sürüm, sürün sürün sürün yani nasıl ya bu siteler şimdi özel hayatına şey yapmamışlar değil mi Seray Hanımın? Gizli evinde çekmemişler hayır, televizyon programında olan bir görüntüyü kaldırılması için işte. başvuruda bulunmuş. Onun dışında. Ondan sonra 18 siteye ilişim, il, erişim şu anda tamamen kesilmiş durumda. Bu talebin sonucunda. Ee, 18. Yapılan kızın hata sonra ne bu ya? Sadece içeriğin kaldırılması yönelik Mahkeme kararı bulunmasına rağmen sitelerin kompil kapatılması. <gülüyor> <gülüyor> Normalde gülmememiz gerekiyor. Sanki kapatılması. ülkemizde ilk Site. defa olmuş bir olay gibi. <gülüyor> Site sahiplerini şoke etti. Yapılan hata kısa sürede anlaşıldı ve 18 site 2 gün sonra ha yeniden erişime açılmış pardon. Ondan sonra sadece o içerik kaldırıldı. Yüze yakın internet sitesi bulunuyor. Bizim talep Biz şimdi konuşunca Seray Sever'in iş insanı kimliğine şey geliyor mu? İş kadını kimliğine? Ee, zarar mı? Ha Ya biz şey demedi ki. <gülüyor> Bir şey demedi <gülüyor> ki. Onu demeyelim yine de. Yani iş kadını çok iyi bir iş kadınıdır Seray Sever. Bence de. Deyin hepiniz. Deyin. Deyin, ben de diyeyim. Ben Seray Sever'i ayrı ayrıca Seray severim Seven. yani. Ne i̇ş yapıyor bilmesek de en iyi iş kadını olduğundan i̇yi eminiz. Kadını, evet, onu onu bir kenara koyuyoruz. İyi oldu ya. Saatte 9 oldu, oldu ya. Yani oldu derken o şekilde oldu. Yoksa başka bir şey olduğundan değil oktan yani yani. Ne şekil oldu diye soranlara hemen açıklıyoruz. O şekil oldu sevgili dinleyiciler. Güzel bir şarkı çalalım yeni saatimize başlamanın şerifine. Hemen ardından yine Modern Sabahlar'da buluşalım. Gündemde ne var ne yok hepsini konuşalım. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 9-11 saat. İyi kalpli insanlar hepinizle günaydın bir kez daha. Modern Sabahlar'da bir ülke izliyorsunuz efendim. Hmm, kadınlar ne sever, ne sever, ne sever. Biraz... İlgi biraz şefkat biraz sever. sever. Biraz ne? da nakit parayı. Herkes gibi. Kadın erkek herkes sever. Belli bir meblağın üstündeki nakit parayı. <gülüyor> Sevgi miymişti Fahir? Sevgi miymişti ya. Emek mi? Kadınlar biraz emek sever. Kadınlar biraz da uzun adam sever. Hollanda'da bulunan Görüngen Üniversitesi. Görüngen mi Oktay bu Görüngen mi? Görüngen. Görüngen. Bakayım. Götungen abi benim muhtarlığa gelen bilgilerle görüyorum. Göttingen göre. diye de bir yer vardı. Ee, var? o şey Almanya, Almanya, de Almanya'da. Almanya'da var. Göttingen, eee şey de o aşağıda, aşağıdaki yerin adı ne? Kuzey Almanya, Westfalia, Kuzeydeki yerin Saksonya. adı. Kuzey Almanya, Westfalia. Westfalia, ha. Güzel. Bütün bilgilerimizi sıralayalım. Hollanda'da bulunan Mod 19'a göre çalışır modelse bakalım. <gülüyor> 19 senede bir. Birinci senesine döner. Hepsini tekrar <gülüyor> Aşağı, ederiz. Aşağıda Saksonya bevim. Dönmek üzere zaten. Görünge Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırma sonucunda kadınların kendilerinden uzun erkeklerle birlikte olmayı tercih ettikleri ortaya çıktı. Hmm, enteresan. Ama o Araş yaygın bir şey ya. Yani özellikle uzun erkek peşinde koşmasına gerek yok da kendinden Vallahi uzun erkek. uzun erkek ama yani öyle bir santim iki santim uzun erkek değil. Bazı Kanun erkekler erkek... de kendinden uzun kadın peşinde koşuyorlar. Mesela. Ya da kısa. O açıdan da yani bunların <gülüyor> demek ki hepsi doğru adamlar ya kadın peşinde koşuyor. Bunların yani bir, hepsi doğru. Bir kadının erkekten kısa olması sizde herhangi bir şey yaratıyor mu? Adam. Bir yerde oturuyorsun kapıdan bir çift girdi adam uzun kadın kısa. Adam Demikarın bunların, bunların, bunların durumu iyi diyorum ben hemen. diyor ben böyle bakın bir çift geldi ama mesela kadın uzun adam kısaysa hemen dizeyimle <gülüyor> ben... <gülüyor> yanındakini dur <dürdes>. baksana. <gülüyor> Ben hemen onun için bunların demek ki durumu iyi diyorum. Mesela başka bir örnek verin. Mesela ikisi de aynı boyda giriyorlar. Aynı boy. Ender rastlanan bir durum. Hemen düğünümdakine dönüyorum. Bunların durumu iyi herhalde diyorum. Ben mesela adam kısa kadın uzunsa adamın durumu iyi herhalde diyorum. Adamın durumu iyi. Mesela iki kadın geldi. Ben o zaman aynı boyda iş arkadaşları. İşte o zaman çıkışlar. diyorum. Aa buraya geldiklerine göre Tem, durumu iyi galiba diyorum. Pahalı bir yere mi gidiyorsun sen öyle yemeğini? Tabii pahalı bir yerde oturuyorum. Ama böyle. senin değişkeninin çok şeymiş <gülüyor> baskınmış. Yani konuyla ilgisi yok ama paylaşayım istedim. <gülüyor> mesela ben doktorda oturuyorum diyelim. Bir tane karı koca geldi. Geldiğinde... Hastalar var. <gülüyor> <gülüyor> mesela ben bazen otobüse biniyorum Faiz. Çift biniyor. Mesela, mesela dört <gülüyor> dört bir Bir çift biniyor mesela karı koca yaşlı. Ortaya sürünse, bundan sonra geliyorlar. Bunlar herhalde Çankaya gidiyor diyorum. <gülüyor> Otobüsteyken, çünkü yukarı doğru çıkıyor. Teşekkürler Oktay. Bazen Altın Altınpark tarafına gidiyorum. Aa, çoğu alta örnekleri. Yani, kesinlikle yani. Kesinlikle <gülüyor> şey Ben bu kadar masemi olduğunu bilseydim o bir teklif sunmuşlardı. Hayatın ya. her Ya mesela malzemeye. bazen şey oluyor ya böyle göreceli olarak. İyi muhitler, daha o nispeten daha şey muhitler var ya. Yani öyle bir şey yani nispeten diyor? o muhitlere doğru gidiyorlarsa bakıyorum. Allah Allah diyorum niye oraya gidiyorlar? Benim içimde tabii bunların hepsi. Ya o köşeyi yapsaydık keşke ya. O teklif geldi tutmaz. Bir, ne, yani hangi bak, bir abi, tane adamın öyle bir derdi vardı bak. Durumlar ve dediklerimiz <gülüyor> bir köşe. Adamın derdi şuydu. Kızıl <gülüyor> Kızılay'a gelirken eski dönemde evet. doğumuşçuya mesela inmek istediği yerde inmiyor da daha ileride iniyor ve oradan geri geri gelirken bu sefer kötü muhitten geliyormuş gibi bir izledim yaratarak geliyor <gülüyor> halbuki istediği yerde inse iyi bir muhitten geliyormuş izlenimi verecek <gülüyor> öyle dertleri vardı insanların yani. Kötü muayeten gelmenin avantaj olduğu bir dünya bana. Çizer misin? <gülüyor> avantaj yok adam dolmuşçası dinleniyordu. Niye ileride indirdin de beni? Kötü muayeten geliyormuşum izledim yaratıyorsun benim arkadaşlarıma diye. <gülüyor> o bildiğimiz bir dünya bir şey Evet şimdi kadınlar nasıl seviyor nasıl seviyor? Muayetler divizyalarla mı? hala şey <gülüyor> yapılacak bir köşe değil. Ay kendilerine en az 22 santim daha uzun olmasını talep ediyorlar. Hanımefendi demişler Vallahi yani. Bizim... Vallahi bravo. Tam Niye? bürge. Niye bürgenin boyu kaç? Bürgenin boyu 65 galiba. 65 mi? 21-22 işte. Aynı. Bizim de öyle. Aynı ya. Vallahi ama. Evet. Çünkü kaç para veriliyormuş üniversiteden? 36, 26, 21 ekli. Aynısı ya, 21 santim. Aylık 150-200 euro gibi bir rakama denk geliyor çocuk. Aylık. aylık. Peki bir dakika öncesini mahsubi şey yapabiliyor çit muyuz? Çit maaş ama? olanlara da veriliyor mu bu para? 2008 sonrasında. Tamam. Hayır, çit maaş. Çit maaş bakayım. 5 senimiz çit zor maaş orada. giren evlerde maalesef kesinti yapılıyor işte. Alt Hay tabandan Allah alacaksın ya. Ya. Oktay. Alt taban mı? <gülüyor> Hay Allah ya. Hay Allah. Ee, erkeklerse eşlerinin kendilerinden en az 7 santim daha kısa olmasını istiyorlar. Nasıl olacakmış? bu Ya şimdi? arkadaş, 22, aradaki 15 santimi ben Herhalde ne yapacağım? Birisi bana açıklayabilir mi? Aynı çift mi? değildir abi, öyle ev gibi düşünme. Yani kadın... Bir adam için başka bir çiftin adamı da kadın için öyle düşünüyor. Yani adam mesela 1.70. Kadına Ve buna... gidiyor. Hanımefendi diyor siz 1.63'sünüz. Acaba diyor. Kadınla pardon 1.85'le gelin bana mı diyor. Yani aynen böyle bir esas. Buna da kısmet deniyor. Sonra işte. diyorlar ki niye bu hale geldi dünyamız? Tabii ki gelir. Gelir abi. Araştırmayı yürüten Gert arkadaşımız, Gert arkadaşımız açıklamada da her iki tarafında erkeğin daha uzun olmasını tercih ediyor. Ee, dedi. Bir tek onu anladık zaten araştırmanızdan Gert Bey. <gülüyor> Valla burada örnekler verilmiş. Evrim sürecinde çünkü perde asma erkeklerin tamamen yap. Perde ne zaman çıkmış ilk? 10 15. Yüzyıl ilk verdi işte 15. kadın erkek aynı giderken erkekler fazla uzamaya başlayınca bunlar da bari bir şey yarısın şey diye icat ediyorlar. Çok ederim. mantıklı bir şey söyledim değil mi? Var. Evet 15. 15. yüzyıl deyince çok yüzyıl mantıklı abi. geldi abi. Ondan önce gazete kağıdıyla yok gazetenin icadı matbaa ne zamandı? O değişik bir konu da. Ee, ya abi gazete kağıdı ile kapatmadı mı? İlk gazete kağıdı ile kim kapattı camını? Alper Kurt kapattı. Arkadaşım <gülüyor> <gülüyor> sonra rüyasında bir adam onları yırt işlerin yoluna girecek demişti de. <gülüyor> Gecenin ucunda can can sesiyle uyanmıştık. Demir perde. Demir perde. Oktay portatif bilgisayarını sesle şey... yapar mısın? Ne baktığını biz de görelim. Oktay'ın... Lisi, o bilgisayardan dünya hakkındaki her şeyi öğrenebileceğini inanıyorum. Perdenin tarihçesi. Perdenin tarihçesi. Yes. 15. İlk yüzyıldan eskidir ya. İlk kumaşçılık ve dokuma teknikleri Mezopotamya'da gelişmiş. Vay be. Mezopotamya perdecilik. Ondan sonra... Ee, dur bakayım. İlk güpürü kim çok... yapmış Oktay? Onu da girsene güpür. İlk bire bir buçuk Seda lafını kim etmiş? <gülüyor> Seda Sayan yapmış televizyonlarda. O yüzden değil mi reklamda oynayan? Herhalde odur ya. Pek çok dilde kullanılan tekstil terimleri o dönemden kalmış. Mesela? Makrame. Makrome. Muslin. Muslin mi? O dedin müsli mi? Bir tane ve... <gülüyor> Damasko. <gülüyor> Damasko mu? Yani damas şamışı. Hakikaten değil mi biz tekstilde... Damasko güzel bir bluz buldum Oktay. Uygun da fiyatı Valla oluyormuş. Yani eski Yunan ve Roma dönemlerinde tapınakların iç mekan dekorasyonları tamamen perdeyle O adamların kapıyormuş. üstündeki şeyleri biz anlayamıyorduk ya. Herifler asmaktan perdeyle sıkılıp üstlerine astıkları perdeler. Ya ben bunu akçeme asarım üstümde kurusun diye. Lap diye üstüne attıkları perdeler Ama perdenin olmadı. perde olduğu dönem 14. yüzyılda Cenova, Floransa ve Milano'da gösterişli. Perdenin de perde, perde olduğu dönem. Yani. hakikaten. Kadifeler ve perde kumaşları da gündelik olaylar. Bu dönemde ben acaba efsane. kaç günde bir yıkıyorlarmış onu da sorayım bilir misin noktal? Ayda bir bir onu, indirelim iyice çünkü toz topluyor. Onu bakayım ben kaç günde. Noktalı bire bir buçuk ve bire iki lafları ilk ne zaman edilmiş onu? <gülüyor> bire O ne kadar zor bir şeydir ya ilk perdeci gidiyor be. Şimdi bugün birisi dediğinde bir yerden. Sen ilk olursun. perdeni bire bir yaptırmışsın. Bire bir yaptırmışsın. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne gerek var canım böyle burası burayı örtsün diye. hatta bire birden de kısaydı galiba Biraz e şey çünkü bire böyle. bir olsun diyen düşünen adam yani bire birden kısa bir şey Artık yaptırması lazım benim dediğim 14. yüzyılda yaşayanlar oldu herhalde evet. Oldu. <gülüyor> sarayınızın kaç metre 20 metre 20 metre kumaş alalım efendim bire bir buçuk yapalım saklamamayın kenarlarından her şey... hafif kıvırırız olur biter yalnız bire, bire bir buçuk ki, güzel. tam zengin işi Değil mi? Öyle ama nasıl? Sadece ekmek arasında dövdün mesela. Tül mü mi yani? O, o da olumlu yani. Şey, tül, tül, tül, tül Şey mi yoksa böyle organize bir şey mi o, alacaksın? Kulaşa çok bağlı abi. Allah seni kahretmesin. Organize. Sümerliler böyle mi konuşuyordu? Organize bir şey alalım. Bir de bir şey daha demiştin. Ne oldu? Hüsletip bir şey demiştin. Damaskus. Damaskus. Damaskus. Çileklisi de var. Damaskus. Yanında bilir abi. Sevgili ben zaten de, acil çıkmam lazım çocuklar. Lütfen çocukları radyonun başından uzaklaştırın şu anda, şu anda. Çünkü sebebi anlaşılmayan bir mutsuzluk olacak 15 sene sonra. Hayır, yani şeyden de değil, e böyle radyoda terbiyesi şeyler söyleyeceğimizden de değil. Çocuklar anlamsız bir takım cümlelerin arka arkaya gelmesini sohbet zannedebilirler. <gülüyor> Gelişimlerini de etkilerler. Onlar şimdi emiş çağında o yüzden... Evet, e, perdeciliğe ayırdığımız köşenin burada Türk perdeciliğine önümüzdeki hafta inceleyeceğiz. Türk Cumhuriyet... Perci... perdecilik tarihi <gülüyor> Türk, Türk per... perdecilik tarihi. Cumhuriyet de Türk perdeciliği çok hoş ne bir garanti. araştırma var. Onu e, önümüzdeki hafta. <gülüyor> Vallahi çok top perde kumaşlar falan hepsi geldi önüme ya. Ben keşke akademik <gülüyor> bir adam olsaydım ya. Çok güzel espriler var kafamda. Yani böyle bir de yeri mi sonra? Yeterli. Şey, cumhuriyet Cumhuriyet sonrası uzay çalışmaları diye. Yok ki öyle bir çalışmamız. Amerika'daki çalışmaları yazdım. Amerika ve Rusya. Cumhuriyet sonrası demişsin. Türkiye Cumhuriyeti. Yani 1923. Onu bir şey olarak alın. alakalı yok. O sadece orada 1923 olsun diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Rustik. Son lafı da rustik oldu rahmetli. <gülüyor> Son lafı da <gülüyor> rustik olsun. Rustiği oradan alın. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar devam eder esprilerle şakalarla buyursunlar. Bugün Google'da giren herkes de görecek. Ee, Daha, sen sürprizi kaçırma. Daha ben hiç girmedim bugün. Kimin 40, 540. doğum günü olabilir bugün? Kimin 540. 40. mı? 540. 540. 540. 540. 1500 doğum günü olabilir. 1513. 1513. 40 daha düş, 13. 37 düş. 1473. 1473, 1473. Sana, olabilir. Buraya takılmayalım ya çünkü çok uzun <gülüyor> uzun. Yani uzun uzun konuşmaya gerek <gülüyor> yok. Oradan 27. 1473. 40. 4 4. Bu <gülüyor> i̇şte reklamdan sonra da açıklayalım <gülüyor> ki diyorsun. Onu takılmayalım. 19 Şubat 1473 <gülüyor> yılında doğmuş. Şubat 1473. Polonya'da doğan. Polonya'da doğan kim olabilir ya? Kim olabilir? Polonya'da, biz kim seviyoruz o... bu adamı. Bu adamı biz sevmez yani miyiz? Bilim ya? insanı hakikaten e, ne ne en çok ne iyi biliyoruz? Ölümün yaklaştıktan sonra yani artık son dönemlerinde diyeyim. E, bir teori Son dönemlerinde çok kötüydü. Gibi. Teoriyi açıkladı. Ee, teoride evet, e, için etrafında dönüyoruz biz, hem dünya hem de diğer Ya de, o bırak olarak... deme. Diyeceğim şimdi. Polonyalı mıymış o? Aa, İtalyan değil mi o ya? Ha, Kopernik. Kopernik tabii. mi Kopernik, Aa, tabii ya, Kopernik. Tabii, şey Kopernik usta diye geçer, o zaman içinde Kopernikusta, Kopernikusta, Kopernikus Nikolaus Kopernik. Usta, Kopernik, usta, Kopernik usta. Hmm. E, 540. doğum günü bütün bu şey teorisini açıklayan e, bilim insanı aslında ilk başta din adamı diye biliniyor kendisi ama son döneminde artık dediğim gibi aman diyerek e, bildiklerini açıklamış ve bu arada esas paracıkları nereden kazanıyor Kopernikus? Nereden? Nereden? Kafecilikten mi? Süpermarket mi? mi? Hayır. Yani şimdi yıldızlara devam bakan adam. Bunu e, nasıl falcılık. Falcılık. <gülüyor> şey yani falcılık dediğimiz şey astroloji. Astroloji. Astroloji ile astronomiyi aynı. Harbanlamış. O zaman bugün ıı, yırtına yırtına ıı, şeylerin anlattığı bir takım astrologların daha doğrusu astronomların anlattığı şeyin ıı, tohumlarını Kopernik mi atmış? Hı -hı. Şey diye, aynı şey değil Hı -hı. o farklı o farklı diye öyle anlattıkları Bala şey. Valla o çok altını çizmiş midir o farkı bilmiyorum. Ama Hayır, farkı güzel. Işte o dönem astronomla astrolog. Bir astrologdan paralı astrolojiden paramızı alıyoruz, astronomiye yatırıyoruz diyorlarmış. Ne kadar güzel bir lafmış. Keşke <gülüyor> bir 500 evet, yıl önce. Yerle <gülüyor> bir <yerlerini gülüyor> sırf <lopu> etmek <gülüyor> için, sefalet içinde yaşayıp <gülüyor> ölseydim. <gülüyor> Ama çok güzel bir, büyük büyük hmm. yıllar önce Ege Bey'in ettiği güzel bir laf vardır. Gökbilimci değil mi? Astronomun şeyi, gökbilimci mi astronomun türküsü? Bakayım gökbilimci. Bu arada astrologlar bence astronomlardan daha iyi bir ismi kapmışlar. Astrolog mu? Astrolog daha havalı. Astronomu söylerken zorlanıyorsun. Evet, Hı. böyle astronom diye. Astrolog. Vah! <gülüyor> Lak! <gülüyor> Bak orada bir şey var. Bayağı da yüksekmiş IQ'su Kopernik'in. Yani ben de bir, bayağı öyle. da yüksekmiş şey diyeceksin fal başına. Bayağı iyi para alıyormuş o dönemde. Tipi de güzel bir adam. Ben gördüğüm kadarıyla gravürlerden falan. Öyle mi? Nereden gördüğünü gö yani gö diyecektim. Gö diyecek gö <gülüyor> Tarihi adamlarla ilgili şöyle bir kıstasım var. Daha önce dile getirmedim de. Yani bugün gelse sok sokakta dolaşabilir miydi diye. <gülüyor> Mesela <gülüyor> Ne söyleyeyim ben de var <gülüyor> Ya bu kök tip bir sürü de adam var Ya yani Newton mesela çok rahat başka bir camiada dolaşabilir Saçlar ama bir bukle bukle ya Evet Yani, yani onu mesela önemli. düz yapsa Düz alapoduz yani O da havalı bir adam da Giydir ayağına kovboy çizmelerini bundan 20 sene önce bak bakalım Kim ne Kim dolaşamaz oldu? sen onunla örnek ver de ben bir Galila Nikolay'la, ne, ne kıyafetiyle dolaşma. Değiştirsen bak. lütfen bak. İsterdim e, falan diye şey yaparsın Galileyi bak ben sana söyleyeyim. Galilee. Güzel güzel bir kadife ceket pantolon takım giydir. Güzel de bir tane. <gülüyor> Galile güzel olur ya. Belediyeyle Belediye'de başlasın. Yani. Ben sana söyleyeyim. Hiç öyle şey yapma yani. O <gülüyor> Antik Yunan'da kimseyi almazsın dükkanına. Antik Yunan'dan niye almayacaksın? Antik Yunan'da söyle bana bir isim. İsim Sokrat. Var. Sokrat. Sokrat'ı şöyle güzel bir tıraş ettir tamam mı? Güzel yani top sakal bırak, öyle diyeceksin. Hayır canım, hepsini insan yutuyacak. Sen <gülüyor> Sokratı Sokrat olduğu için alıyorum. Tamam alıyor musun, canım, hayır, şimdi dolaştırıyorum, hepsini kesmiyorum sakalın. Güzel top sakal bıraktıracağım. İstersen böyle <gülüyor> şey yap. Yanları da güzel çizdi. Kızlay ottu sen başlasın. <gülüyor> Sokrat senden bir şey istiyorum. Su içerken bıyıkların suya değmesin mi diyeceksin? Ya Sokrata ne diyeceksin? Ne diyeceğim? Sana dedim diyeceğim. Git bir toparlat şu yüzünü diyeceğim. da hafif birazcık şey ya yap. Ya bırak diyecek o da Sokratta. Sen hiç demiyorsun mı? Sezar'dan sonra. Sezar hoş geldiniz efendim Sezara Sezar abi bir düşük belli pantolonu giydir. Bak ben sana söyleyeyim. Düşük belli Sezar'ı <gülüyor> şey diye dolaştırsın. Kuşadasında beni hep İtalyan zannettiler. İtalyansınız efendim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> evet dolaştır yani. Ay. Ya bu arada Kopernik ayın... tebrik edin. Ne yapmış Google peki Kopernik için? Güzel bir böyle bir doodle hazırlamış. Doodle işte ne yapmış? doodle? neymiş yani? Böyle bir yuvarlak böyle bir şey. Yuvarlak mı varlak mı yapmış? Ya onun da, onu da anlatmayalım canım. Onu, onu da, da açıp bir... baksınlar canım. Onu Her şeyde baksın. Oktay'dan beklemeyin. Oktay Demirci ve Portatif Bilgisayarı. Ay Oktay üzerinde kendisinin şey biliyorsunuz bir şeyi var. Ee, Kopernik adında bir krater evet, var. Ayın üzerinde. Ustaya saygı. Evet. Ustaya saygı. gün orada toplanılacak. Herkes orada iki yani, üç kişi gider gibi geliyor tabii, bana tabii tabii ki gidebilen gidebilenler toplanacak ve e, mitit köfte yiyecek. Mitris köfte mi? buçuk litrelik Ama falan Ama öyle deme. Kopernik Usta'nın en sevdiği yemek mitit köfteymiş. Doğru. Kopernik Usta. Yuvarlak yuvarlak ya o. Hmm. Rahat yemesi kolay oluyor. Çünkü çok yoğun çalışıyor. Yoğun çalışma temposu sırasında. E o dönemler böyle çok fast food şey diyor E o dediği diye diye bir tabak yaptırıyormuş. Pıt pıt pıt pıt atıştırıyormuş. Ben bundan rahatsız olmam. Ege'nin de rahatsız olacağını zannetmiyorum. Ama e, programımızda rahatsız olacak kişi <gülüyor> daha olduğu için oklar ona döndü. Fahir, e, Kopernik'in ee, bir saç tıraşına ihtiyacı olabilir. Sen görsen öyle dersin. Bence <gülüyor> bu halde rahat gelebilir ama Bence, sen e... böyle yanlardan hafif aldırsan falan diye böyle bir... Ben sana göstereyim istersen Göster de. Göstere abi. Ben söyleyeyim Hakan, ne yapacağım. Hangisi? Bunların i̇şte hepsi. Bir dakika dur. <gülüyor> Tam Bunların üniversiteli ya. Kopernik. Bunların hepsi. Aa, Kopernik. Bak bak bak. bak bu ya, hep de aynı yani saçlar. Bak, şimdi bunun yüz hani... şekliğine bakıyorum da ona gideceksin saç. Baby face Kopernik diye geçer. O fotoğrafı geçerse geçer <gülüyor> Şunu mu? Hı -hı. Bak burada mesela Vay ama gibi. saçlar hep aynı hiç değiştirmiyor. Şurada biraz bak kırışık saçlar. O gençlik dönemleri tabii o daha Üniversite asır. bir. Üniversite bir. Bu saç. Daha... Yeni ama adam hayatın dönem. sonuna kadar üniversite. Bu da din. Üniversite din adamı, bir saçıyla gezmiş ya. Din, din adamı olduğu dönemlerde daha doğrusu onu yoğun yaşadığı dönemlerde. Burada söyleyeyim. biraz daha. İyi uzatıyorum. ya bunu çok az bir şey yapacağız. Yok yok ortadan ayıracaksın bunu güzel şık bir takım elbise beyaz böyle süper kalite. Hani beyaz mı dedim? Gömleğin kalitesi böyle beyazı böyle bir. HD kalitesinde olanlar var ya. Onlardan bir tane gelir. Bak Güzel mesela çıkıyor. şuna bak. Gömlek falan diye Ben saç, saçına şey yap. Ben onu değiştirdim. Yoksa kıyafeti vardır yani. Kopernik gelir. Ya bu bizim toplantı geniş. şeye benziyor ya. Kime? Peynirciye mi? <gülüyor> Peynirciye benziyor. Peynirciye benziyor biraz? Valla biraz ona benziyor. Ödeme için hızlıca gelip bir dam var ya o. <gülüyor> ona benziyor mu? Ona benziyor. Valla ona benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Gel bakalım Kopernik diyeceğim ben. <gülüyor> Kopernik de hep dışarı doğru veriyormuş şeyleri evet, canım. Tabii verevdir. Yüzüstü yatar saçın bozulmasın diye Kopernik. <gülüyor> fönü bozulmasın diye 3 gün 4 gün banyo yapmıyormuş. Ona güzel bir Brezilya fönü yapsak var ya o kadar da randıman alırdı ki Kopernik. Eee işte. <gülüyor> Zamanında yapılmamış fahir. Onda şey... Polonya'da bir mezarlık görevlisi. <gülüyor> Mezarin içine fırfır diye bir dönme sesi geliyor. <gülüyor> ya bütün gezegenleri falan lak diye teoriyi ortaya koydum saçıma taktılar diye konuşuyordur. Neyse bir kez daha kendisini Tebrik daha ediyoruz Tebrik ediyoruz ed Anlıyoruz Anlıyoruz Anlıyoruz ee, Bruce Willis Biliyorsunuz Onu da anlalım Onu da anlalım Onu da anlalım <gülüyor> Kopernik Onu da Okta hiç saçıyorum Hep uçlarda abi. geziyorsun ee... ya Çok saçlı Sağlıklı saçlar Kopernik'le bu Rusvis arasında gidip geliyoruz Adam ya. Die Hard zor ölümün kaçıncısını çekti? <gülüyor> Beşincisini. Beşincisini çekti. Valla kırkını İki da size çeker doğru ben söyleyeyim. Ee, ve güzel de gişe yapmış yani. Hadi ya. Tabii Eyvallah yani. demiş ya. 113 milyon dolar son Eyvallah. filmin bir haftalık gişisi. Eyvallah demiş. sıkıntı yok demiş. Aynen demiş. Üçünü bir arada kullandığı Galiba için. oğluyla 100... o filmde. Rusya'da geçiyor. Oğluyla mı? Oğlu <gülüyor> tabii. Öz evladı. Şeyden olan mı? Hayır şey filmdeki oğluyla. Niket'ten. <gülüyor> Nükhet'ten olan. Ne diyorsun? Hayır. Şeyden olan mı ne ya? Ya. Sudan de, mı? Demin Muğur'dan olan. Nükhet'le aşk yaşamışlardı onlar. Anası babası bir. Sudan da sıcak filminin seçim seçimlerinde aşk yaşamışlar. <gülüyor> Çocuğun anası babası bir. Seçimlerde yaşanan aşkları çok güzel olmaz mıydı? Onun <gülüyor> adı Sudan da sıcak filminin seçimlerinde küçük bir aşk. 3-4 dakikalık bir aşk. 14 Şubat'ta vizyona girmişti. Ölmek için güzel bir gün. Ölmek için yaratılmış gözlerde yaşlar niye? Evet. 25 milyon <gülüyor> dolar kazanarak <gülüyor> seride <gülüyor> bugüne kadarki en başarılı açılışı yapan film olmuş. İyi. Ondan sonra John McClane. Biliyoruz hepimiz tanıyoruz artık. Valla ben çıkaramadım. Biraz tarif edersen çok man John McClane'i. Patlamaları ağzında portakal suyuyla terk eden adam. Adam diyebiliriz. Tamam. Dedektif. Dedektifti değil mi bu? Hı -hı. Polis dedektif. Yani polis, özel direktif değil polis. Emekliliği falan gelmedi mi bunun ya? Yani canım, Geldi canım emekli. zaten. Erken girmiş zaten. Emekli 19, mi? Tabii 19 yaşında girmiş şeye. Kızını okutuyor üniversite. 40 yıl oradan şey yapsan <gülüyor> 59 yaşında e, teşkilata. 19 yaşında almışlar bunu teşkilata. Ve o zaman sigortası yapılmış. 40 yıl çalışma şeyini tamamladı 59 yaşında. Erken emekliliği kesin garanti. <gülüyor> Süper emekli oldu. <gülüyor> en son 3. filminde görev başındaydı 4'e 2'den. Dördede yok canım. Ben o rakamları. Birinci edeyim. seviyeye gelmedi Direi, mi ben çünkü bir, birin ikisinden, ikisinden Los Angeles ilk öğretim okulunda tatil yaptığını biliyorum ben. Onu alması için. New York'ta yaptı görevini. New York'ta emekli oldu. En son. Eş durumundan New York'a şey daha yeni çıktı. Görevi dolayısıyla. Sağ doğrusu mevtanın onu San Francisco'ya çıkmıştı da bir arkadaşıyla becay iş yaptı. <gülüyor> ben Bruce Vizzi şey dediğini hatırlıyorum. Ben bundan sonra gelmişim ikinci derece mi? Nereye istersem giderim. Amerikan bayrağının dalgalandığı her yere giderim demiş. Vallahi çok güzel ama o işte üçüncü filmde kurtardı ya. Evet. Ne? New York'u. Ha New York'u. Üçüncü Ondan filmde sonra, mi kurtardı? Tabii New York Emniyet Teşkilatı'nın Doğru başındaki haritayı atmış seç demiş. O da Los Angeles'ı seçmişti. Tabii bunlar hep eskide kaldı Oktay. Yeni filmden haber ver bize biraz. Yeni filmde vallahi ölmek için güzel bir gün. Zor Ölüm 5. E, 2013. Yapıma. Kaba hesapla vizyon tarihi. Maliyeti 92 milyon dolar. İyi. Hatı, i̇lk hafta şu çıkarmış var da. şu anda 25 milyon dolar. 113 milyon dolar ne? Cepte. O ilk 25 milyon ilk hafta sonu. Ondan sonraki günlerde de 113'e çıkmış işte. 113'e çıkmış. Ee, güzel. para Paralar akıyor şu anda. Polis, i̇zlemedik ama Yönetmen değil Yönetmen kimdi orada? Onlar Bruce Willis'in filmi diye geçiyor. Yönetmenler Yönetmen, çok şey Çünkü o öyle Bruce Willis mi bağırıyordu? Paralar haki diye öyle bir şey vardı. Tatlı bir şey olmuş. mi olmuş. 88, 1988'den... 88-89 diyor Oktay demizi de, Neler söylüyor? Takip mesafesi <gülüyor> adlı filmin. <gülüyor> 95'ten sonra bir. Dayhardt, takip mesafesi. <gülüyor> <gülüyor> Ülkemizde takip mesafesi adıyla da hakikaten e, ses getiren yetkilardan birisiydi. Ve son olarak bir de Ateti'ne bakalım. Ateti! Ateti e, biliyorsunuz Avrupa'yı kasıp kavuruyor. Evet. Ama yani aslında at eti de yenmez diye de bir şey yok. Sağlıklı kesilmediği için falan diyorlardır onlar. Romanya valla şey olmuş ya taşımacılıkta mı? Romanya'da mı Bulgaristan'da mı ne? Atları bir şeyden çıkarmışlar bir yasa gereği. Ne yapacağız bu kadar atı? Yiyeceğiz. Biz bunları ne yapalım atmayalım ben İlk onların... akla gelen şey yemek olması da bir acıktı Ne yani. at varmış bir de o zaman ya Tedavirden kaldırılan atlarsa bunlar Yani Kaç tane at olabilir yani Her taraf atmış Şimdi bak yeni şey e, İsviçre merkezli bir çikolata şirketi e, Testlerde at DNA'sına rastlanması nedeniyle İspanya ve İtalya'da süpermarkette dağıttığı Bu e, makarnaları toplatmış Bizim... Pardon makarnada et. Et ne alakası var ya? Sığır etinden bulmuş makarna. Bu şeyler falan var herhalde. ona bolone soslu bilmem ne falan. Hazır ha yani yani makarna, makarna var? Hayır şeyler var. 3 peynirli, Ülk 5 peynirli, onlar. ıspanaklı. Efendime söyleyeyim hep bunlar. Mercimekli bile makarna var. Ama ben hiç etli makarna... Şey yapmıyorum. Mantı olmasın nokta. Ama onlar da mantı diye de bir şey. Hazırız, Hazırız, hazır böyle, soslu böyle işte. soslu Suyu dök. Oluyor. Cevap verdik ben, de onu sen. Dün uzun uzun konuştuk ya <gülüyor> bir buçuk. Bazı <gülüyor> ürünlerin ne kadar <gülüyor> pratik olduğunu. Onun makarnası. <gülüyor> <gülüyor> Sevgili dinleyiciler. Dün vallahi keşke biraz biraz hızlı olsaydım, biraz erken ayseydim. Sizi bugün beş dakikalık o kadar hoş bir sohbet dinletecektim ki. Yemin ediyorum ama işte. Elim tutuldu, gözüm lal oldum böyle bir sonradan aydım ama fark ettiler. Bu iki arkadaşımızın ya. bir güzel sohbet, hazır ürünler üzerine hiç sohbetleri. Sesini, hiç sesini çıkarmaz, zaman gösterecek kimin, <gülüyor> kimin haklı, kimin haksız, kimin doğru. Konuşan arkadaş evet. şeyden bahsediyor. Sen anlat, en baştan anlat Vahit. <gülüyor> en baştan anlat sen. <gülüyor> neden bahsediyordum ben? Neyden bahsediyordum? ben? Kısır. Kısır, hazır kısırdan bahsediyor. <gülüyor> hazır bahsedelim. kısırdan tamam. bahsediyor. Ben doğru. bahsettim? Her Bugün şey olsa bu. ben yine bahsederim Hazır Kısır'dan. <gülüyor> ben bu kadar püre ile Hazır Kısır kadar etkilendiğim bir şey yok. Yeni bir marka özel hazır bir, bir şey. Hazır Keklerin muhteşemliğinden... Sasılığından biraz şey yaptım, şikayetçi oldum ama güzel. Peki bu konu nasıl açılmıştı? Bir <gülüyor> ben bir küçük şey... <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman de benim de küçük bir ateşle mi? Ben dinlediğimde Fahir'in anlatışından başka bir şey konuşuyorsunuz zannettim ben. Kasay <gülüyor> Abi Oktay tavsiye ediyorum. Kapı zaten içinden çıkıyor. Dört tane. Pış <gülüyor> Çikolata kapısı. neydi? Ayrı. Çikolata <gülüyor> şeyler, Çikolata şeyler. Ama orada... Ben, ben orada sohbet bitecek sanırım. Ama o nokta gitti. O. Keklerle gitti, kalsaydı kısıra gitti. Oradan döndü. Püreye geldi. Püreye geldi. Meyve kekten sonra... Bu, evet bu. Teoriyi çürüttüm. Çok özür dilerim. O kekler dedim hazır kek... Dedim şunun dedim limonlu kekini denedin mi dedim. Oradan döndük. Orada şey yani yaptı ben, galiba bitirdi ya. sohbet çok güzel olacaktı da. işte o 15. dakika uzayınca, şey uzayınca şey oldu. <gülüyor> bir noktadan sonra Oktay da şeyini alamadı. Hızını alamadı. Alamadım evet. Neyse geçmiş olsun. Geçmiş oldu an. ya. Geçmiş aklı, zaman. Ha. Ama yazında o sohbeti kimse kimsenin kalbini kırmadı. Yani. Belki sıkıcı banal bir sohbetti ama kimse kimsenin Yo, kalbini vallahi, kırmadı. Kırkına yaklaşmışmış kimse, adamın zedelemedi. Doğru doğru orası Çünkü doğru. Çünkü bundan önce onlar da oldu. Sevgili <gülüyor> Modern sabahlar Sabahlar Sabahlar Çok güzel espriler, çok şık hareketler Modern Sabahlar'da bu sabah sizlerle birlikte Sevgili dinleyiciler İster misiniz size şu son dakikalarımızda Birkaç espri daha patlatalım Hay hay görürsün Buy fire ölçün taklidini <gülüyor> evet Bilmediniz az önce <gülüyor> ...süper rahip... ...bugün gazetelerdeki yerini aldı... ...süper rahip... ...Meksika'da çıktı ortaya... ...bu süper rahip... ...bekleniyordu zaten... ...tam da... Papa'nın ee, ...bu olayın... ...istifası olayda, sene, hemen... ...akabinde... ...bu süper rahip... ...bu ...bana da nasıl? tamamen ideolojik geldi... ...ee... Bu şey vardır ya üstlerine giydikleri e, cübbe. cübbe. Evet Hı. güzel cübbe dediniz. Onu üzerinde Batman, Superman ve Spider-Man resimlerinin yer aldığı bir cübbeyle yapıyor genelde pazar ahinlerini. Sırtında kocaman bir Superman var. Efendime söyleyeyim ön tarafına bakıyoruz. Spider-Man'in çeşitli maceralarından. Çeşitli birlikte Kareden. çektirdiği fotoğraflardan birkaç tane görüntü var. Süper. Öyle, e, gerçekten de öyle. Herkes çok seviyor rahibi ama bazıları da şey diyorlar. Yani böylesini e, kutsal bir şeyin üzerinde bu çizimleri görmeyi sevmiyoruz diyenlere de rahip hemen diyor ki barış ve merhamet adına bunları şey yapıyorum. Ki biliyorsun üç isimden çık olsa barış ve merhamet diye. Süper madderim ben. Oktay sen ne dersin? Barış ve merhamet mi? Barış ve merhamet deyince akla gelen bir isim. Akla gelen isim... Aa, çok isim geldi şu anda. Bir şey gelmedi şu anda aklıma. <gülüyor> ben biraz daha sayabilir miyim? Say Ege. Batman. Batman. Bak arkadaşın ne güzel çalışmış. Örümcek adam. Örümcek. Süpermen sayılmış mıydı? <gülüyor> sayılmış. Örümcek adam. Ve Ege o üçüsünü de, üçüsünü de söyledi. Abi... Şira diyorum o zaman ben de. Tabii örnekler çoğaltılabilir. bilinir. Yani sadece bu üç ismede şey yapmamak lazım. Barış ve Merhamet bu üç adamın tek elinde değil. Üç adam dedim. Herkes yapıyor da bunlar biraz bunlar daha... biraz daha şatafatlı yapıyorlar. yapıyorlar. Yani daha böyle kamuoyu önünde yapıyorlar. Tabii ki onların da şeyini yiyorlar. Pekmeyni ya da Süperman Sanayi. Çok Yok. güzel Süperman filmi geliyor sevgili dinleyiciler. Şimdi geliyor ya? Şimdiden müşteleyelim. müşteleyelim. müşteleyelim. Ne işte Demir adam demir adam sıkıntı Kim oynuyormuş? Yeni süperman kim? Başka yeni bir süperman olmuşlar. O adam ne? yüzü adı. düzgün bir adam. Kelepçelenmiş götürülüyor. Hmm. Örgütlü suçtan. <gülüyor> o iki üç tane kahraman var. vallahi. Bu Jor-El neyin kısaltılması falan diye sormuşlar. He. Babam efendim oğlum. Niye bir Jor-El Jor diye şey yapmışlar. Kal-El miydi yoksa şey babasının? Bir bakalım onu. Nüfus kaydından çıkar o egeci. Hani bir bookmark'la. <gülüyor> diye biliyorum ama hizmet dökümünü 3 Joeral diye grup vardı bir tane çünkü. Ben beni, beni hizmet dökümünü çıkartayım mı çocuklar? <gülüyor> ben Barbar <demiş> ki dünyadan <gülüyor> uzak oldum 30 yıldır. Acaba ben sigortamı devam ettirebilir miyim <gülüyor> canım. Niye ettirmesinler ya? Yani sonuçta kriptonun hmm. kaymaklası geliyor diye bir şey yapıyorlardı fragmanında. O zaman veda şarkımıza geçerim. Çok güzel şarkı var çünkü. Sırf onu anons ederim diye stüdyoya topladım size. Vallahi. Söyle <gülüyor> bakalım. Black Keys'den dinleyeceğiz. Bir şey diyeceğim. Ama Çok ben özür dilerim. Black, şarkı... Black Ama... Keys'i anons etmeden önce Allah Allah ya. Clark Kent Superman'in uyruğu Amerika olarak geçiyor. Uyruk. E Tabii oraya iniyor çünkü. Corel. Şeyin adı ne derler? Corel. Ee, Superman'in adı. Jor-El de babası mıydı? Yanlış mı biliyorum? Babası... Baba ismine bakar mısın? Düşmanları, zayıf noktalar, dış bağlantılar... <gülüyor> Kimdir? Ee, Clark Kent, 1.91 boyunda, 102 kilo. <gülüyor> ee, Jor-El <gülüyor> ve annesi Lara. Heh, Lara. Tamam. Ee, evet, Jor-El'in... Jor-El'in büyük olduğunu. dünyaya göndermesi. Kal el değil mi? Superman'in adı. Evet, tamam. Superman'in adı. Ondan sonra Kansas'a iniyor. Kansas'a indiği için Kansas'lı <gülüyor> Superman olarak geçer. Hoşçakalın sevgili dinleyiciler. <gülüyor>